Arkası yarın Birinci bölüm Yazan Zeynep Ankara Yöneten Kenan Işık Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar Gönül Işık Yenersu Itır Sumru Yavrucuk Defne Gamze Yapar Manikürcü Binnaz Ergin Fuat Zafer Ergin Seçil Şenay Gürler Kapatalım bakalım şu televizyonu Şşşt Dur pisi Aa defne Köpeğe pisi dedi hey, Gönül hanım bu köpeğe pisi der kediye hoş <gülüyor> Bunca yıldır temizliğe giderim Vallahi Hiç böyle tuhafını görmedim Nasıl da başa çıkıyorsun bununla kız Şişt, Sen işine bak Daha ilk gününde dalga geçiyorsun ee, Itır, bak şu camın köşesinde bez kalmış. kalmış Nasıl da gördün şuncacık şeyi Anneme lazım bir an önce bitireyim de gideyim Daha başka yerlere doğruyacağım. Fırın ısınınca böreği sürdüm mü Benim işim tamam Sonra çekilirim odacığıma Gönül hanım işim olmayınca ortalıkta dolaşmamdan hoşlanmaz Şşt kız bu yana gel Şşt Haktı Gönül hanım İyi parlatmış mıyım hmm. Ay, Bakmadı bile Sen de uğraştırıp duruyorsun beni bir işi iyi yapmadığı için ensende biri olması gerekmez dur, dur, dur. Yatak odasına geçti Ay Bu saatte uyunur mu kız? Ay, seninle işimiz var ama meraklısın Neyse zaten alışırsın alışırsın hep, hep onun gibi bir tuvalet masam olsun isterdim Kim istemez Hayatta her şeyi var Baksana kız şişelerce koku her çeşit boya Onlara boya değil makyaj malzemesi denir Sankin bilmiyorum Kız şuna bak Ay renk renk saçlar... hepsinde takıyor mu? Tabi... O gün canı hangisini isterse onu... Aynı film artistleri gibi yani... O da bir film artisti sayılır... Ama tek izleyicisi kocası... Ana... Her şeyi onun için mi yapıyor? Hmm, çok düşkündür ona... Hmm. Kendini beğendirmek için kılıktan kılığa girer... Ama ne çare... Niye öyle dedin ki? Adam yaramaz mı? Hem de nasıl... Mal. Neyse... Bunlar bizi hiç ilgilendirmez... Spock... Köpeği de anlarmış gibi burnunu yukarı dikmiş onu seyrediyor ee, Kadıncağızı anlayan bir o Ay boyandıkça daha da güzelleşti Daha bu ne ki? Dur kız aynı demin televizyondaki kadın gibi oldu ha, Çok maharetlidir O gün kime özendiyse saçı başı giyimi çantasıyla ikiz Ay, kardeşi gibi oldu Vallahi hiç böylesini görmemiştim Yani gerçek hayatta hani televizyonda sinemada falan oluyor da hmm, e, Hayatta bir oyun değil mi zaten? Aman sen nereden bileceksin? Aman adım başı beni küçümseyeceksen vallahi işimiz var ha. Ay bay pek de alın gelmişsin. Ne, oldu ne oldu ki? olsun ki ya? Sanki hanım o değil sensin. Bir de bana yüklenmeye çalışıyorsun. Ee, ne de olsa bu evde senden tecrübeliyim. İyi de bu da ben bir süre katlanırım alışana kadar. Bak sonra uyarmadı deme. İş yaparken böyle ağzını açıp tamam, gönül ablaya bakacaksan Tamam tamam. tamam. Bak burası daha. Defne dışarı çıkıyorum ben Akşam yemeği için istediğiniz başka bir şey var mı? Yok Otur. haftada evet. iki gün geleceksin Teşekkür ederim beyime söyledim hanımcım Arabanın anahtarlarını nereye koydum ben? Heh, buldum Motorundan garip sesler geliyor ya Fuat bey benimle olduğu gibi Onunla da ilgilenmez tabi Eğer Fuat ararsa kuafördeyim Peki efendim gitti. Oh, oh. Efendimli mefendimli konuşacağım diye çenelerim ağrıyor e, Kocasının adı Fuat mı? Hmm. Arayacağından mı? Ama işte her dışarı çıkışta arar da bulamaz diye mesaj bırakır Ay, Çok güzel ev burası Defne Gönül abla da amma tatlı açıka. Çok sevdim valla Söylediğini kulağın duysun ıtır. Gene ne yaptın? Ne öyle kaçık filan Saygı sınırını unutmayalım aman, tamam mı? Aman aman iyi iyi Bu da kendini İngiliz kontesi sanıyor ...bir emriniz yoksa işimin başına dönüyorum. Herkes tırnaklarınızı biraz kısaltayım mı Gönül abla? Hmm. Çok değil ama. Yalnız şu kadar. Bakın. Sipariş ettiğiniz yeni model peruklar da hazır Harika Giderken unutmayayım Nasılım bugün Her zamanki gibi çok güzelsiniz Kime benziyorum Hı? Söyle bakalım aa, aa, Dizideki görümce gibi <gülüyor> Evet. Nasıl becerebilmiş miyim Onun gibi olmayı ee, Güzel Ama gazeteci kadın havası size daha çok yakışıyordu Öteki elinizi verir misiniz ya o kadar da uğraşmıştım Gerçi böyle de güzel ama Ya sen de bir şeyden anlamaz oldun artık canım Ay Yok yok yanlış anladınız İnanın size her şey yakışıyor Sizin gibi şık kadın ömrümde görmedim Artistler bile sizin yanınızda sönük kalır Ah çok teşekkür ederim Rica ederim günül abla gördüğümü söylüyorum Bundan sıkılınca yine gazeteci kadın olurum tamam mı şekerim Bakalım Fuat nasıl bulacak Neryem koca süreyim? Kırmızı tabii Daha alışveriş yapacağım Ne çok işim var 24 saat yetmiyor Bu kırmızı iyi mi? Hmm, güzel güzel Geçen gün bu kostans rolündeki kadının çok güzel bir kıyafeti vardı Hangisi? Ee, şöyle puanlı Yakası açık Hatırladım hani omuzları görünen Ay, Ama bakalım öyle bir şey bulabilecek miyim? Hmm, sizin elinizden kurtulmaz Hadi hadi çabuk ol biraz Ah, i̇kinci kat ojeyi de sürdüm. Tamam yani. bırak bırak bu günlük o kadar kalsın O kıyafetin benzerini bulamazsam her şey berbat olacak Fuat akşam yemeğinde beni dört dörtlük görmeli Pisi Patilerini masanın kenarından çek. Anneyle ile baba yemek yerken... ...osun çocuk olmalısın. Oh, bak şimdi de yeni bluzumu... ...mahvediyorsun. Hmm, yeni mi? Yeni bluzum fark etmedin mi? Bilmem o kadar çok kıyafetim var ki. Ya demek öyle. Ee, telefon masasının üzerine... ...bazı evraklar bıraktım. Evraklar söz konusu olduğunda hemen... Elbette şirket senin. Yemekten sonra imzalarım hı hı. Biraz elma tatlısı alır mıydın canım? Ne? Aa, yo, yo, hayır hayır fazla gelecek istemem Peki canım Kahve? Hayır teşekkür ederim sağ ol ah, Çok yorgunum Erken yatacağım Aa, Birlikte film seyrederiz diye düşünmüştüm Ne bileyim ya da başka ee, bir şey Kağıtları imzalamayı unutma lütfen değil mi? İşte böyle pisi Gene böyle Yaptıklarım hiçbir işe yaramıyor Gel bakalım Gel kucağımına Hop Aferin Hazır mı? Ah, tam istediğiniz gibi. Biraz da süt ilave ettim. Güzel. Ütür geldi mi? İçeride kirli çamaşırları topluyor. Makine atmadan önce sepeti buraya getirsin çabuk. Tamam, peki. E, ama neden? Ne diyorsam onu yap. Üf. Hemen tamam. Öter. Neden, nasıl, Öter. niçin? Herkese cevap vereceğiz artık. Nerede bu gazetenin ilavesi? Ah, işte buradaymış. Ama neyse, sor otur. Bisi Neredesin? Gel canım. Gel gel gel. Oh, dur. Dur yüzümü <gülüyor> yalamam. İyi mi? tamam. Koşru hadi. Sen git işine bak. Peki. Tamam. Ne yapıyor böyle Defne? Bilmem ki. Dur bakayım. He. Ay anladım galiba. Fuat Bey'in giysilerini kontrol ediyor. O niye ki? Niye olacak? Başka bir kadının izlerini arıyor. Oh. Ha! Ay, buldu. Ay buldu o pembelikler roczik deme kız. Savallı kadın. Ay. ay hiç olur mu bu? Sen onun gibi gözünü hoş görüneyim diye dedin dur. Ya böyle ay. prensesler ay gibi güzel ol varlıklı ol. Ay. Yine de yaran ama. Kız gözünü sildi. Ağlıyor mu ne? Ay ay, ay. onu hiç böyle çaresiz görmemiştim. Ay canım içim etil. Dur ay. dur ben ay. açarım kapıyı. Dur yine de. Yenidir arada bir uğrar Sen de beni bir türlü sevemedin. Gel buraya Pisi gel canım gel. Ay, Merhabalar Pisi sana da merhaba canım Seçil salona gel bizden benim Seni çok özlemişim Ben de canım ama arayı uzatıyorsun Dur bakayım <gülüyor> sen bir şeye mi üzülüyorsun Yo yo gözüme bir şey kaçtı da demin Yoksa acıklı bir film mi izledin <gülüyor> <gülüyor> İyi ki geldin iyi ki geldin Bu yeni kaseti birlikte izledim Aa, Ayda yılda bir geliyoruz Video mu seyredeceğiz şimdi Peki madem istemiyorsun Ötür evet Al şu çamaşır sepetini buradan evet, hadi Deterjan azalmış e, verin canım bana söylemeyeyim bunları Aman teyzeciğim ne var bunda sinirlenecek Tamam canım sen al sepetim İşine bak hadi Ay. Dur bakayım dur ha. Koluna ne oldu senin? Kötü mü orarmış? Ne neresi ha? yok bir şey olmadı abla acımıyor. <gülüyor> Merdivenden düştüm değil mi? İnanmam. Ne diyeyim ki abla? Yoksa kocan mı dövdü? Gündelikten aldığım paranın hepsini getirmiyorsun diyor. Yetmiyor ki alışveriş yeme içme. Ben para çalmam. Hı <gülüyor> hı kendi kazandığına. Doğrusu onun bu yaptığı çok ayıp bir şey. Ona aynen böyle söyle. Abla kocamdan gizli ne yapabilirim ki ben zaten? Aradacağım bir şey çekerse alırım. Onda da saklısı yok ki beraber yeriz Bir anlaşma yapalım seninle ha. Bundan sonra canın ne isterse Defne'ye söyle evden versin Böylelikle ha. aldığın para eksilmez Tamam mı? Tamam abla Aslında onun nedeni de başka ya Açıkça söyleyemiyor Neymiş peki? Hadi söylesene Köyden sıkıştırıp duruyorlar Daha çocuğunuz olmuyor mu diye ha, İşte şimdi anlaşıldı Aa, Demek senindi Ne yapayım abla olmuyor Öleyim mi Gönül abla? E peki doktora gittiniz mi? Bir kere gittik ama benimkini bir daha da götüremedim Neden bir kereyle sonuca ulaşamazsın. Gitmem ya? diyor ne yapabilirim ki Hı, Tuhaf cık cık. Kolum da çok kötü görünüyor Gün, Dün dedim ki günün ablamın da çocuğu olmamış Kocası onu hiç sıkıştırıyor mu Bir eli yağda bir eli balda Kraliçeler gibi tamam yaşıyor canım, dedim Tamam canım tamam Bilmediğin konularda akıl yürütme öyle değil miydi? Nereden de duyarsınız bunları bilmem ki İşiniz gücünüz dedikodu Aa, artık iyice yüz göz olduk canım Tamam tatlıcım tamam sen işine dön artık Her şey düzelir tamam. hadi merak etme Tamam ben şu çamaşırları makineye atayım Güneş gitmeden olsun onu. Ah Teyzeciğim Senin sinirlerin iyice yıpranmış galiba Eskiden daha sabırlıydı. Farkındayım farkındayım Birden kontrolümü kaybediyorum elimde değil Ne yapayım Belki hayatına anlam katacak yeni bir şey gerekli Hep kendimle ilgiliyim zaten görmüyor musun Dış görünüşünü sık sık değiştirmenden söz etmiyorum ben Başka ne yapabilirim ki şekerim ne yapabilirim Bilmem ki Senin için neyin daha iyi olacağını bir gün bulacağına inanıyorum <gülüyor> Her zaman böyle iyimser olmayı nasıl beceriyorsun ha Bilmem <gülüyor> başka türlüsü elimden gelmez sanırım Kraliçeler gibi öyle mi Bir bilseler Hadi artık üzme kendini benim gitmem gerekiyor. Zaten şöyle bir uğramıştım. Senin de canını sıktı mı? He? Zaten her gün biraz yürüyüş yapıyorum. Hamilelikte iyi gelir derler, değil mi? Sen de gelsin. Olur. Hem kisi de gezdirmiş. Oluruz. Hadi o zaman. Ama üç saat makyaj yapmak yok. <gülüyor> <gülüyor> Hem cildinin de nefes alması gerekiyor. <gülüyor> Şu kokuya bak Şu güzelliğe Neredeyse ağacın toprağın rengini unutacağız Karnın iyice belli olmaya başlamış <gülüyor> Bak çocuğum Daha dünyaya gelmeden seni doğayla tanıştırıyorum <gülüyor> Hadi gel şurada biraz oturalım <gülüyor> Toprak üzerinde oturmak bana hep gizli bir sevinç vermiştir <gülüyor> Çok güzel Bu kır havası bana da çok iyi geldi <gülüyor> Hmm, şehirden uzaklaşır uzaklaşmaz içimdeki sıkıntı hafifledi ah, Buna çok sevdim Bıktım artık şehir yaşamından Egzoz dumanından, kışın kaloriferisinden Apartmanlardan, taşıtlardan Hiç böyle konuştuğunu duymamıştım <gülüyor> Ne yapalım bazen böyle oluyor işte Evet herkes aynı şeyi düşünüyor artık Büyük şehirlerde yaşamak gittikçe zorlaşıyor Hı hı <gülüyor> İlk okuldayken okuyacağım Mesleğimde ilerleyip başarılı olacağım Ve çok para kazanıp şehir dışında yaşayacağım Dermişim <gülüyor> <gülüyor> Hayaller istekler ve gerçekler ha, Sahi Hani üniversite sınavlarına beraber girmiştik de Annem alay etmişti bizimle <gülüyor> Evet Ablam beni ne zaman ciddiye aldı ki zaten Teyzeye aynı fakültede okuyacaktık Ben o sınavlara hala giriyorum Ne Evet o günden beri her sene <gülüyor> Teyzeciğim sen inanılmaz bir insansın Ne var bunda şekerim? <gülüyor> Çok şaşırttın beni Niye hiç söylemedin <gülüyor> Bilmem ki Artık hazırlanmadan giriyorum Zaten kazanmaktan umudum yok Ama bu senenin sonuçları belli olmadı değil mi Yine aynıdır alıştım artık Böyle konuşma Hiç belli olmaz Hayatımda yaptığım tek önemli şey Hiçbir şekilde çocuğum olmayacak Bu anlaşıldı Fuat evlatlık almamıza kesinlikle karşı Hiç kazanamayacağımı bilsen bile gene de gireceğim bu sınavlara Televizyonun karşısında uyuya kalmış. Kapatayım bari. Ben de biraz dinleneyim. Of oh, çok yoruldum. Evin girdisine çıktısına alıştım bakıyorum. Al. bu da yorgunluktan ben. Sağ. Ol. Karşılıklı içelim. Sağ Kısa da ben bir şey söyleyeceğim. Ben bugün Elablayı vallahi acımaya başladım. Aman sen kendine bak kızım. Ne saçma. Anlamıyorsun ki. Bir günü öbür güne oymuyor vallahi çok mutsuz yazık. Ben ne kendime ne başkalarına acırım. Yediği önünde kadının yemediği arkasında bir giydiğini bir daha giymiyor ama onun hayatında bir şey eksik ya. Onun yerine de hiçbir şey koyamaz. Neymiş ki eksik? Sevgi. <gülüyor> İnsan bu kadar çok şeye sahip olunca sevgiyi ne yapsın? Ne kadar cahilsin? Şşş, şş, kız Uyandıracaksın. Ay uyansa daha iyi Baksana kabus görüyormuş e, gibi Hüsü allak pullak baksana Neresi burası? Bu caddeyi daha önce hiç görmemiştim Yerdeki bu gömlek kimin? Şu sopan ucuna bayrak gibi asalım onu. Ah, caddein iki yanına kadınlar sıralandı. Niye bana öyle bakıyorlar? Şimdi de ne ayıp der gibi ellerini ağızlarına götürüyorlar. Gitmeliyim. giydirmeyin bana hayır istemiyorum. Evet bir tane evet evet hayat kadıncaz aklını mı yitirdi ne? Ben de öyle düşünüyorum. Aa, a, a. Giyindi süslendi. Benimle aynı fikirde olman ne kadar oturdu. güzel Allah Allah <gülüyor> Sanki karşısında Fuat Bey varmış gibi konuşurdu. Evet bazıları uyum diyorlar buna Allah Allah. Bazen kavga etmeyi özlüyorum desen Yalan olmaz Şşşt Uslu ol bizi, Babayla baş başa yemek yiyoruz Seninle sonra ilgilenirim Bazen düşünüyorum da Sana çok çocuksu geliyorum öyle değil mi Konuşkan olmamdan da pek hoşlanmıyorsun. E ama iki kişi de susunca... ...o sessizlik... ...nasıl dayanıyorsun o sessizliğe? <Gülüyor> <Gülüyor> Gördün mü yaptığını Pis Sandalyeyi devirdin. Defne! Buyurun, buyurun Gönül abla. Masayı toplayabilirsin... ...Faat Bey yemeğe gelmeyecek. Aa, yine mi? Bir toplantısı varmış. Ee, bir şey yememişsiniz siz. Perhizdeyim Defne. Ee... Peki, peki efendim hemen topluyorum Arabayı getirdi mi tamirci Evet sabah siz uyurken Anahtarları da bana bıraktı İyi ben dışarı çıkacağım Şey e eğer işim yoksa Haftalık iznimi bugün alabilir miyim Al tabi e Neden bugün e Çocuğu rahatsızmış da beraber hastaneye Başkalarının çocuğundan sana ne e Yok çok rica etti. Bir de... çocuklarına bakamıyorlar yani e Ben de öyle dedim İyi tamam tamam git nereye istersen. Sağ olun. Çok iyisiniz. Hadi Pisi, gel. Çıkalım, işimiz var. <gülüyor> Her şeyden nefret ediyorum Artık hiçbir şeye dayanacak halim kalmadı Dur bizi dur Araba kullanırken kucağıma gelemezsin <gülüyor> Tasmanı kapı kulbuna bağlayınca hep böyle huzursuz olursun değil mi? Neyse ki geldik Evet Fuat Bey Bakalım toplantıdan kimlerle çıkacaksın Tamam bizi gel kucağıma şimdi hadi gel Şu siyah gözlüklerle beni kimse tanıyamaz Arabada kuytuda of, Kim bilir kaç saat bekleyeceğim burada İşte Fuat çıktı Yanında da bir kadın var Keyfi pek yerinde Hani toplantı vardı. Yanılmış olmayı ne çok isterdim. Keşke yanılmış olsaydı. <Gülüyor> Gazetelerde de okuyacak bir şey kalmadı artık. Birer kahve içer miyiz şekerim? Defne izinli ben yapayım Ah ya boş ver boş ver canım istemiyor. <gülüyor> Peki canım. Toplantın nasıl geçti? Ne? Aa, aa iyi, iyi iyi iyi geçti. Şirket binasında mıydı? Evet her zamanki gibi. Hmm. Demek her zamanki gibi. Neyin var kuzum? Beni sorguya çeker gibisin. Yo, yo hiçbir şeyim yok. Benim neyim olabilir ki? Neden üzerine doğru düz bir şeyler giymiyorsun sen? Bak üşüteceksin yavrum böyle. Ne zamandır beni düşünür oldun? <gülüyor> bak canım, yorgunum. Lütfen ha? Bu kadarı da artık bu evin mobilyalarından sıkıldım. Gene mi? Evet gene. Şu sıralar beyaz moda. Ama bundan öncekiler beyazdı. Ya da uçuk mavi. Ha, uçuk mavi. Evet uçuk mavi. Çok sıkılıyorum bugünlerde Hı, Evet çok sıkılıyorsun Her söylediğimi tekrarlamaya başlama gene İnsan yerine koymuyorsun beni Seni anlayamıyorum Ne oldu şimdi Yeter artık yeter. yeter Her şeyden bıktım Kimse beni anlamıyor Kimse beni sevmiyor Hayda <gülüyor> Tamam be Allah'ım Buranın kurabiyeleri çok güzeldir Yesene Yok yok Leman ben yemeyeceğim Çok şaşırdım beni aradığında <gülüyor> Aylardır görüştüğümüz falan yoktu Sahi niye aramız bozulmuştu Bizim hiç hatırlamıyorum Ben hatırlıyorum ama önemli değil Ama seçile bir daha teyzenin yüzüne Bakmam demiştim <gülüyor> Değer mi sen benim çocukluk Arkadaşımsın ya, Ne dostluklar bitiyor Üstelik bir hiç yüzünden Son zamanlarda herkese karşı kırıcı olduğumu farkındayım. Dünya işleri hepsi geçer. Canım bana karşı hep anlayışlı oldun. <gülüyor> Başka nedir ki şekerim? Herkesin hayatı kendine. Kemal seni aradım çünkü of, bilmem ki niye böyle iki de bir kördüğüm oluyorum. Bilmez miyim? Her şeyi ciddiye alırsın. Geniş ol, geniş. Aldırma. Biraz da boş ver. Bu o kadar kolay değil. Paran var. Güzel bir evin var, araban var, yazlıkların var, yakışıklı bir kocan var. Ben de sana içimi dökebileceğimi sanmıştım. <gülüyor> Bireyi deve yaparsın. Ah bunlar bende olacaktı. Kocanı görenler ah çekiyor kıymetini bil. Ben de pasaklı yüzüne bakılmaz bir kadın değilim herhalde değil mi? Ona kendimi beğendirmek için yapmadığım kalmadı ama gene de başka bir kadın. Ne olmuş yani? Tek aldatılan eşsen misin? Böyle konuşma. Konuşurum. Benim kocam da kendi havasında. Doktor karısıyım aldırmam. Keyfime bakıyorum, yaşamaya bakıyorum, yiyip içip geziyorum. Ama bana yetmiyor. Ne düşünüp de başını ağrıtacaksın ha? Şunu şurasında ne kadar yaşayacağız ki? Ömür kısa. Öyle olabilir ama önemli olan nasıl yaşadığın. Boşver. Bana bak. Bana bak, aklını başına topla artık. Bazen düşünüyorum da ayrılsam şu adamdan. Ne, ne dedin ne? Ne dedin? Ama yapamam ki. Boş şeyler düşünüyorsun, boş. Onu bıraksam diyorum Mal varlığımı şirketteki hisselerimi çeksem Sensiz bir hiç olur Fuat Ortada kalır Acı çektiğini görsem O zaman sen de acı çekmeyecek misin ayol Bilmiyorum Artık onu sevip sevmediğimi de bilmiyorum Bu herkes de aynıdır Zamanla alışkanlığa dönüşür Galiba ona bir çocuk veremediğim için Kendimi suçlu hissediyorum Dile getiremediğimiz bir sorun oldu bu aramızda Nesedeyken hep bir kızın olsun istediğini söylerdin. Ona cici elbiseler giydirip parklarda gezdireceğinin hayalini kurardın. Yıllar aktı, gitti. Hep ümit ettim. Düşünsene Fuat da istemez miydi bir kızı olsun ya da oldu. <gülüyor> Onun için çocuk paradan önemli olsaydı bugüne kadar yanında kalır mıydı sanıyorsun ha? Ya beni sevdiği için yanımdıysa? <gülüyor> Onun için mi adamın gömleklerinden sık sık ruj lekeleri çıkartıyorsun ha? Ne? Telefonlar araramaz arar ilk söylediğim bu değil miydi? Çok acımasız. Hayat acımasızdır şekerim Korkutuyorsun beni Toz pembe bir dünya yaratıp içine saklansan dahi gerçeklerden kaçamazsın Bilmiyorum Ne yapacağımı bilmiyorum Nasıl yaşayacağımı da Her şey avuçlarının içinde bir de yakınıyor Ah ben olacaktım Bugünlerde benim de kafam pek yerinde değil aslında Gel seni bizim kulübe üye yapalım Oyalanırsın Aa, Kağıt oynamaktan hiç hoşlanmam bilmem de zaten Gene de teşekkür ederim Öğrenirsin ayol öğretirim sana hepsini ha? Ne dersin <gülüyor> Bakalım bir düşüneyim Hadi Hadi şundan <gülüyor> ye bir parça bak çok güzel Yok yok yemem çok teşekkür ederim şişmanlıyorum Hayır. E, Ölçülerine hiç dikkat etmiyorsun artık Bu konudaki özenini bırakmış gibisin ha? Hadi ye hadi Yok yemem dedim Bak istersen benim gittiğim zayıflama salonuna gel Çaresine baksın lan Onu da denedim hiçbir şey yaramıyor <gülüyor> Su içsen yarıyor değil mi Bak Leman bugün beni çok incitiyorsun ama Tamam tamam tamam Gittikçe daha alıngan oluyorsun farkında mısın Neyse hadi hadi kalkalım Çocukları okuldan almam lazım Ben de seninle geleyim Okul bahçesindeki o cıvıltı hep hoşuma gitmiş Ha şöyle Sonra da seni oyun arkadaşlarımla tanıştırırım Allah evet, ya. işte gönül. <gülüyor> Size hep sözünü ederdim ya. Hoş geldiniz. Hoş şöyle şöyle Hoş geldiniz. Teşekkür <gülüyor> ederim. Aslında ben Lemana da söylemiştim yaşım diye kadar hiç kumar oynamadım. oyna. Biz burada güzel. kumar oynamıyoruz. Sadece vakit öldürüyor. Parasına bile sayılmaz şekerim. <gülüyor> Küçük şeyler, sembolik Acı Son eğlenceli. oyunda 6 milyon içerdiyse. Oh. Aman hiçbir şey değil. Hem kaybedeceksin ki statin olacak. Gördün mü bak? Oyun hayır, olsun hayır, diye işte. İyi ama altı milyon diyor. Bak şöyle. Hoş ver yani, şekerim. Tabii canım. onlar oyuncu Allah. falan değil. Ben üçün üzerine hiç çıkmadım A, gene de çok. <gülüyor> Şu pintilikten vazgeç artık Üstüne başına olsa Yurt olsa siparişleri verirdin O başka neyse sen beni boşver <gülüyor> ee, Poker bilir misin? Yok hayır bilmem Yani sadece adını Ya ee, peki Biric bir, bir, bir, bir. Onu da ama Leman öğreteceğine söz vermiş Akıllıdır <gülüyor> Ay, çabuk kapar <gülüyor> Göreceğiz <gülüyor> göreceğiz Şimdilik pişti çalıştık Pişti mı? Alfa ben <gülüyor> alışırdı <gülüyor> Bunlar beni küçümsüyorlar mı Alışırlar şekerim. Sen de alışırsın Maksat gönür birliği Hepsi koca yorgun öyle mi Benim gibi <gülüyor> Bir araya gelip oyuna başladık mı Ne koca ne başka sorunlar kalıyor <gülüyor> Ama ben böyle kaçmak istemiyorum Sorunumu unutmaktansa üstüne gitmeliyim ve çözüm aramalıyım Aman hep böyleydin Öğrenci ruhlusundur Neyse benden bu kadar şekerim daha ne yapayım <gülüyor> Hiçbir şey Şimdi ben buradan sessizce kaçıyorum tamam Sen bilirsin Aa, Çocuk gibi mızıkçılık yapma <gülüyor> An. Bu kızda gün aşırı izin almaya başladı Kırmızı şanı bulamıyorum bir türlü Onsuz akşam yemeğinde giyeceğim kıyafetin hiçbir anlamı kalmaz Şşş sus Çekil ayağımın altından pisi ha, Tamam işte buldum Aynaya bakalım evet. evet çok güzel Bu şal bana uğur getirecek bizi Göreceksin uğur getirecek Alo, sen misin Fuat? Geç mi geleceksin? Kaçta? Demek belli değil. <gülüyor> yo yo, ne olsun? Görüşürüz. Bu kadar da fazla artık. Beni hiç umursamıyor hiç. Bu gidişle yakında telefonla bile haber vermeyecek. <gülüyor> Aklımı kaybedeceğim En iyisi bir ilaç alıp uyumak Ne yazık Defne şu kadıncağızın haline bir baksana Hayır, aman dur yavaş Yavaş gürültü etmeyelim Itır Bak yine kanepenin üstünde dert obu uyumuş Fuat bey eve artık uğramıyor galiba Son günlerde bir geliyor bir gelmiyor Ben de anlamadım Bak kızım, bunların sonu ayrılık. Onların işine akıl sır ermez Geldiğinde de patırda da çıkarıyordur ha? Yo, ortada bir şey yokmuş gibi davranıyor. Ah canım, çok sabırlı kadınmış. Artık sabrından mı, çaresizliğinden mi? Yoksa ne yapacağını bilemediğinden mi? Artık neden işte. sen? ben bir yandan işe başlayayım. Aa. aa aman, aman, Ay, aman. Iyi, iyi, Ay, eğilirken çok aman, fena oluyor. Ma, dikkat et. Ay. Dur, dur ben de çayı demleyeyim O televizyonda öyle 24 saat pır, pır, Bak kızım bak şuraya ben çiziyorum Lan. Bu kadın bunalımda <gülüyor> Uyandı <gülüyor> Hemen eline televizyonun kumandasını aldı Ay, Yok ama Bu saatte onun seyrettiği filmler yok Sus kaldı geliyor eyvah Hiç yok da yok. Çay hazır mı Hemen gönül abla Öyle dizlerini yere dayamadan çalış Madem çocuk istiyorsun hasta hasta olma da <gülüyor> Genel abla merak etme ben kendime dikkat ederim Hem acı patlacanı kırağa çalmaz Dayanıklıyımdır Tamam peki peki <gülüyor> Çayıma bir dilim limon koy Defne Üzerimde bir kırıklık var bugün Aspirin de getireyim mi iyi gelir Ablacığım bir şey mi üzüldünüz Bugün biraz Ne tembihlemiştim ben sana Saygıda kusur ediyorsun Sorun değil bağırışmayın Yani sizi sevdiğinden aslında ablacığım ne bir hali şey... senin, ha Elini yüzünü morarmış görmekten bıktım senin artık Gene mi merdivenden Yok, düştün Yok şey oldu abla Bana bak şu kocana söyle Seni tartaklayacağına doğru dürüst bir doktora gidip Sorunuza çözüm bulun Çözüm var mı bir bakın Ablacığım bir türlü dinletemiyorum ki Ama her şeyin bir yolu vardır değil mi gönül abla Hı hı Oo. Oh. Ne kadar güzel bir kahvaltı hazırlamışsınız ama ben bu kadar yememeliyim. Ah size kiloda yakışıyor. Saçmalama. Her şey kıvamında güzel. Bırakın bakayım işinizi. Gelin buraya hadi. Gelin. Aa, yok yok hadi yani olmaz. Sizinle birlikte masaya oturamayız. Aa, sen de kendini benim gibi dizilere iyice kaptırmışsın anlaşılan. <gülüyor> Bilmiyorum ki ama. Hadi hadi uzaklayın. Gelin buraya. Vallahi koyun kendinize birer çay. Hadi. Ay. Şu nefis reçelleri de uzaklaştırın benden. Ay. Bakın bunların hepsi bitecek ay. tamam mı? Hadi yiyin. Allah ben mi? bitiririm. Evet, vallahi. hiçbirini gözüm görmesin. Hadi. <gülüyor> Biraz da benimkine götürsem Olmaz. Olmaz. Sana el kaldırdığı evet. sürece bana onun adını anma. Doğru. Doğru. Doğru. Ay, vallahi. ay elime sağlık. Hey, ay omlet pek güzel olmuş. Baba da... Ne kadar yavaş yiyorsunuz <gülüyor> Bitirin artık şunları. <gülüyor> <Hadi>, şey, <tamam. gülüyor> Yine akşam, yine koskoca yemek masasında yalnızım. <gülüyor> o belki de şimdi kalabalık sofralarda gülüp eğleniyor, ya da bir kadınla başbaşa. Artık beni hiç umursamıyor. Bunu bir de ben yapabilsem. Odama çekiliyorum Gönül abla, bir isteğim var mı? Hı? Yok yok yok canım. Böylesine bir yalnızlığa artık katlanamayacağım Ablamı arasam Yok yok O beni hiç anlamadı En yakınım ama Nedense zora düştüğümde hiç destek vermedi Artık çok geç Ama Seçile telefon edebilirim Sesini duymak iyi gelecek bana Seçilciğim merhaba Ah teyzeciğim nasılsın? İyiyim iyiyim çok iyi Ne yapıyorsun? Ha, şey, biz de dışarı çıkmak için hazırlanıyorduk İstersen seni de alalım Yok yo, eğlenmenize bakın görüşürüz canım Yarın ararım seni <gülüyor> İyi geceler canım Nerede bu kaset? Tehne bu, buyurun Gönül abla Telefonla istediğim kaseti bulamıyorum Televizyonun yanına koymuştunuz ya Koymamıştım ben koysam bulurum Ne demek istiyorsun yani unutkan mı bunak mı Yok yok ablam A, Al işte al bak buyur Ver şunu artık bu evde hiçbir şey bulunmuyor Bugün ortalarda görünmemeli Ne lazım Ne söyleniyorsun sen kendi kendine ha? Yok yok hiçbir şey Duydum du seni. Bu televizyonun tozu niye alınmadı Itır nerede o, o yarın gelecekti ya Ben şimdi silerim tertemiz olur tamam, bırak artık fark etmez bırak Aa, Peki, peki. Baksana, Bana şu dolaptaki yeşil şişeden bir şeyler getir Aa, Sana de... ne diyorsam onu yap Şimdi hemen Başka bir isteğiniz var mı Yok git artık bugün izinlisin Gözün görmesin hadi Ama daha yemek Ben sana izinlisin demedim mi Sinemaya mı gidersin tiyatroya mı gidersin yoksa bir arkadaşına mı Sen bilirsin nereye gidersen git Peki kaçta geleyim Gittiğin yerde yatıya kal Peki çok ani oldu ama Arkadaşıma haber veririm Ben olur. ki Yalnız televizyon izlerken kendimi unutuyordum ama galiba artık o da yetmiyor. Hı? Dünyada neler oluyor, seninki de dert mi? Yok yok, artık o da yetmiyor. Yine de tek sığınağım bir film daha izlesem mi? Belki o zaman uykum gelir. Çekil pesi. Hoşt! Koydu bu bardağı buraya kim Pisi patilerini kesmeden Toplamalıyım şunları Bu saate kadar Teşrif etmedim beyefendi Dur pisi Dur yavrum Ne yapacağım böyle ben Hep Böyle mi yaşayacağım Pisi Kimse beni anlamıyor Kalbim şu çöpe attığım cam kırıkları gibi Gel Gel kuzucuğum Makyaj yaparken beni izlemeye bayılırsın Evet Gözlerime uzun yeşil kuyruklar Altına siyah şerit Şuraya biraz eflatun Yo, Ay yo yo. Mavi. Hayır hayır hayır sarı. Allık. Allıktan sonra Evet bunu biraz daha koyutmalı. Biraz daha. <gülüyor> Şimdi takmak kirpikler. Ruj Yavru ağzı peruk. <gülüyor> <gülüyor> Kıraçı içip yatma Hay Allah Seçil, Ne yaptığımı farkında değilim ben Ya onu kaybetseydik Sizi hiç affetmez Üf, Neden yaptı bunu? Nasıl böyle bir umutsuzluğa kapılabilir ki Kendine gelmeden bunu anlayamayız Umarım bir kazadır Ben de öyle düşünmek isterim Yoksa sizi sorumlu tutacağım Ama yavrucuğum ben Son zamanlarda en çok size ihtiyaç duyuyorum Kendimi ona nasıl affettirebilirim bilmiyorum Sanırım bir süre bana öfke duyacak Kendine geldiğinde sizi görmese daha iyi Yok yok yo. hayır hayır Burada kalmak Ay, istiyorum İşte gözlerini Ay, açıyorum ben. Teyzeciğim Gönül oh. Yavrum Hele oh, şükür Ne oluyor Ben niye buradayım Zorlama kendini hayatım zorlama her şey düzelecek yavrucuğum Seçil Ne oldu bana Zararlı etki yapan bir ilaç içmişsin Seçil. Eve geldiğimde hemen fark ettim Tuhaf bir uyku halindeydin Sen fark ettin e, Yorma kendini Bizi çok korkuttu Günlerdir buradayız yavrucuğum Komadan çıkman çok zor oldu Nereden bilebilirdim ki Ben sadece Doğrusu beni çok şaşırtıyor Tamam işte? şimdi bunun sırası mı Çıkarın Şu elimin üstündekileri Yok yok yok yo, serum, serum. Yo, yo, ben, ben gidip bir doktora sorayım Belki artık gerek kalmadı. <gülüyor> yani teyzeciğim Tam da üniversiteyi kazanmışken Şu haline bak Ne dedin Üniversite dedim Sınavı kazanmışsın artık bir öğrencisin Anlamadım. Çok iyi anladım. O kadar çok istiyordun ki, ama sevinmemiş gibisin. Eve gitmek istiyorum. Oh, dur, sırtına bir yastık vereyim, ha? İstemiyorum, iyiim. Yo yo dur dur, ha? İn aşağı nashapisi, rahat bırakayım. Pişt, hadi, hadi. Gel canım. Gel pisi sen ona Şimdi sütüne bir kaşık bal ilave edelim ha? Güç verir ha? İşte oldu Al bakalım Ne yapıyorsun ha. sen böyle ha? Ha? Ne dedin canım Hiç Boşuna yorulma hiçbir şey yemeyeceğim Aa, yo, yo, yo, Olmaz çocukluk etme bakalım Bak, Yeni bir kaset aldım Birlikte seyrederiz ha? Birlikte <gülüyor> Hı -hı. Ama ben istemiyorum Hı? Evet şu anda tek istediğim şey Yalnız kalmak ve düşünmek ötür ötür neredesin Bak bana biraz Banyodayım Garil abla Çamaşırı başlayacaktım. Fuat'ın gömleklerini getir buraya ha. çabuk. Yok abla ben baktım. Neye baktın? Ne bir rujizi ne de kadın kokusu. Ne biçim konuşuyorsun sen? Sana mı düştü bu? Ay abla kötü bir niyetim yoktu. Bak. İyi tamam şekerim götür hadi. Hemen tamam. Şey zaten yalnız çamaşırım kaldı abla. Dur bakayım dur. Ha ne oldu? Her zaman böyle acele etmezsin işini bitirmek için. <Gülüyor> Elimi hızlı tuttum abla vallahi baştan sağladım. Ya senin elin yüzünde pek temiz bugün, <gülüyor> ha? Ezik morartı gibi çirkin şeyler yok. Olmasın da Gönül abla insan utanıyor vallahi. Öyle bir durumda utanacak olan sen değilsin. İzin verirsen bugün biraz erken çıkacağım. Tamam çıktı niye önemli bir şey mi var? Hem de çok abla doktora gidiyoruz çocuk için. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Demek sonunda ikna ettin kocanı ha? Geçen gün tam, tam elini oldu? kaldırmıştı. Hı. Vur dedim bakalım hadi vur ne değişecek Vursan da dövsen de beni doktora götüreceksin Başka çare yok dedim Aferin sana aferin Hem öyle kavgayla gürültüyle harcayacağımız zamanı Olacaksa çocuklarımıza harcarız dedim Aferin be <gülüyor> sana Hadi bakalım Dilerim her şey istediğiniz gibi olur Vallahi ablacığım kız oğlan hiç fark etmez Gözüm gibi bakarım En iyi okullarda okuturum Gücüm yettiğince onun için her şeyi yaparım Hadi tamam işini e tamam. bitir de Ben tamam. de çıkacağım tamam. ablacım, hmm. ne zamandır Pisiyi de gezdirmiyorsunuz peki Üniversitede olmam gerekiyor kayıt için Bugün son gün Neredeyse dersler başlayacak ha Beni öğretim üyesi sandı Tamam hocam durun Teşekkür ederim çocuklar Bir şey değil hocam Siz hangi dersimize geleceksiniz ee, Ben de öğrenciyim sizin gibi Aa, Sanmıştım ki Aynı film artistleri gibi giyinmiş Şık ama yine de sade İlginç birine benziyor İstatistik dersine gelmiştim ama sınıfın nerede olduğunu bilmiyorum Bizi takip edin oraya gidiyoruz Bizi takip edilmiş Demek birlikte gidemeyiz daha ilk günden dışlandık Burası Gördüğünüz gibi sınıf tıklım tıklım dolu Ama siz yere oturmazsınız değil mi? Kala, Şu sıranın kenarına ilişmeli Evet Demek ki neymiş Sayılar asla yalan söylemezmiş Sayılara yalan söyletekimlermiş kimlermiş peki? Bizler tabii <gülüyor> Ne kadar hızlı anlatıyor not almaya yetişemiyorum Şimdi edinmeniz gereken kitaplara bir göz atalım Yavaş biraz Hayır hayır yazmanıza gerek yok Dersen sonra teksir dağıtıcım hepinize Gerekli bütün bilgileri orada bulacaksınız Aa, Çok şükür Oldukça kalabalık bir sınıfız Birbirimizi yavaş yavaş tanıyalım bakalım. Ama şimdi kendini tanıtmak isteyen varsa Var var ben İbo. Evet. Ee, yani İbrahim. <gülüyor> Liseden sonra hep kahvehanelerde dolaşmış gibi. Yok canım kahvehaneleri sevmem. <gülüyor> Ama mezun olalı yok yok. Tam 5 sene oldu. Liseden beri sürekli öğrenci. Babam istediği için okuyorum. Hı. Okumazsan evlendirmem diyor. <gülüyor> Aslında ben pantomim sanatçısı olacaktım ya neyse. <gülüyor> evet her neyse. Başka bana mı bakıyorsunuz efendim? Evet, sanırım sizin bir probleminiz var galiba Evet, görmüyorum Fakat bu, bu, bu sayılara dayanan bir ders Biliyorum, ancak bölüm başkanımız bu dersi almama gerekli gördü Hemen söylemeliyim ki size bu konuda ayrıcalık tanıyamam asla Ben de bunu istemem, diğer arkadaşlarımdan geri kalmayacağım Pekala, bu dersin nasıl verebileceğinizi zannediyorsunuz siz? Önceki okullarımda olduğu gibi, yardım alarak Nasıl? Yardım alarak mı? Nasıl yani? Kimden? Benden. Efendim? Yani hocam... E, ...Zehra'ya ben yardım edebilirim. Pekala. Sizi tanıyalım o zaman. Evet. <gülüyor> Rica ederim çocuklar. Rica ederim. Susun. Evet buyurun. E, ben liseyi bitireli. Evet. E, galiba epey zaman oldu. <gülüyor> Nasıl? E, burada herkes çocuğum yaşında. E, bu konuda oldukça geç kaldım. Hayır öyle düşünmeyeyim. Sizin gibi çok öğrencim oldu benim. Uyum sağlamam kolay olmayacak. Ama yine de şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Desene eşimiz var. Şimdi hanım annemiz anlasın diye her ders tekrar üstüne tekrar. Bir de görme özürlü. Onlar yüzünden geri kalmasak bari. Ne o şekerim Bir tutturdun üniversitede ya Yüzünü göremiyoruz Zamanın bu kadar değerli olduğunu bilemezdim Leman Seni şu kafeye getirene kadar akla karayı seçtim <gülüyor> Her şey o kadar farklı ki Kendimi onlar gibi hissediyorum Onlar kadar genç Derisin sen Aklını kaçırmışsın O sınıftan o sınıfa koşturup duruyoruz Bazı dersler Anfilerde yapılıyor <gülüyor> Ben anfiyi nereden bilirim Biriç poker sen neyse de Afi kocaman <gülüyor> hani filmlerdeki gibi Ha, Efes'deki antik tiyatro var ya Aynen onun gibi En tepedeki sıraya oturursan Öğretmeni kuş bakışı görüyorsun Şaşırmışsın sen <gülüyor> Bu yaştan sonra Bazı ders aralarında kantine iniyoruz Bir simit bir çay oh değme mi Ne keyif ama Çocuğum şuraya bak Bir kahve daha lütfen Leman Ne var senin Boşver şekerim. Üniversite konusunda kapat artık ha. İçim bayıldı. Neden ama? Bir tuhaflığın var bugün senin. <Gülüyor> Kendinle o kadar ilgilisin ki. Çok affedersin. İlk kez hayatımdan memnunum. Anlat hadi ne oldu? Hem niye güneş gözlüğünü çıkarmıyorsun sen? Çıkaramam. Yoksa çok kötü bir şey mi oldu? Hem de nasıl? Bunca yıllık evlilikten sonra bana el kaldırdı Düşünebiliyor musun? Bir hiç yüzünden Böyle şeylerin nedeni olmaz çok çirkin Oyuna dalıp çocukları ihmal ediyormuşum İyi ama bildiğim kadarıyla sen Bir kez oldu canım Tam kazanmaya başlamıştım dalmışım Onları almaya geç kalınca da babalarına telefon etmişler Sana bir şey olduğunu sanıp telaşlanmışlar Öyle Sonra da bir patırtı İşte bak bu hale geldim hey, Tak gözünü tekrar tak Nasıl yapar bunu Ah senin kadar zengin olsaydım Hiç başıma gelir miydi bu Ne ilgisi var şimdi Çok üzüldüm doğrusu Senin için de pis bir kumarbazım değil mi Yalan mı Bak şimdi çok yanılıyorsun Seni ne zaman yargıladım ki ben Sen sözle söylemen gerekmez Bana sorarsan böyle bir seçim yapmam ben Ama bu senin hayatın İstediğin gibi düzenlersin Arkadaşlıklara ihtiyacım olduğunu Yaşlandıkça yalnızlaştığımı kimse görmüyor Sen de mi? Kimseden gerçek yakınlık yok Güya evliyim Eşimden bile Bu kadar benzer düşündüğümüzü bilemezdim Yolun yarısına geldik Bir bakacağım çocuklar da yuvadan uçmuş İşte o zaman Demek öyle olduğunda da Bir gün yapayalnız kalmaktan çok korkuyorum Kağıt oyunları buna çözüm getirmez ki Bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama ne yapabilirim ki? Üniversite sınavlarına girsen eminim başarırsın. <gülüyor> Aman şekerim. Ben gene bizim kulübe takılıyım en iyisi. Sen bilirsin. Gerson bir kahve daha çocuğum. Bir kahve daha mı? Ne oldu Fuat Yok hayır sadece bakıyordum Yemek yerken ders çalışıyorsun da ah, Yarına yetiştirememekten korkuyorum hmm. Tamam işte bıraktım Biraz daha salata Yo, Hayır hayır teşekkür ederim Farkında mısın Değiştin sanki hmm. Nasıl yani Kötü mü hmm, Bilmem Giderek de hızla değişmektesin Doğru dürüst televizyon bile seyretmiyorsun artık Haberleri izliyorum ya önemli filmleri filan Evet ama eskiden uzaktan kumanda elinden düşmezdi <gülüyor> Eskiden Artık içimden gelmiyor Elbette. Başka bir oyuncak buldun çünkü değil mi Ben öyle görmüyorum Olanağım varken neden yapmadım ki zamanında Ne çok şey kaybetmiş Bu saatten sonra öyle bestey. Ne işine yarayacak senin kızın? Şimdilik onu düşünmedim Peki ama niye sen bana okumanın, öğrenmenin... ...insana yeni ufuklar kazandıracağını hiç söylemedin? <gülüyor> sen de, mutluydun. Ne ya, diye... demek öyle görüyordun. Yani değil miydin? Nasıl beni çok iyi tanıdığını iddia edebilirsin ki? Benimle ne zaman şöyle içtenlikle konuştun? İşte konuşuyoruz ya. Böyle konuşmaktan söz etmiyorum ben. Yani sana gerektiği gibi yakınlık göstermiyorum demek ha? Öyle. Gerçek ilginin ne demek olduğunu bilmiyorsun Ne ya istersen da biliyorsun sen da. yerine getirdim seni Zaten istediğin her şeye ulaşacak paran da var Tamam şimdi oldu Bütün bunlar beni mutlu etmeye yetmeli öyle mi? Seni anlayamıyorum <gülüyor> Hiç anlayamadın ki zaten Yıllardır dikkatini çekmek için O kuaför senin bu butik benim Dolaşıp durdum. E bunları kendin için yaptığını sanıyordum ben Belki de öyleydi Ama onca yorgunluğun sonunda senden hep güzel bir söz bekledim böyle şeylere gerek duyduğunu sanmıyordum ben. Herkesin güzel sözlere gereksinimi vardı Fuat Bey? Ta tamam, tamam. Kavga etmek istemiyorum. Tamam. <gülüyor> İlk kez konuşacakken kaçıyor. Hayır, hayır kaçıyor. Evet, evet. İşine gelmeyince ateşi külle bakalım. Peki nereye kadar ha? Hem söylesene. Sen beni seviyor musun? E Sev elbette. Nereden çıktı şimdi bu soru? Ha? Sevmesem bu kadar sürer miydi bu? Evliliğimiz neden bu kadar sürdü bilmiyorum Neden sürüyor onu da Neden gömleklerindeki başka kadın parfümlerine boyalarına katlandım ne? onu da bilmiyorum ne, ne, ne, Neler söylüyorsun sen anam Evet Ama bundan sonra bunlara katlanmaya hiç niyetim yok bilmiş ah, Saçma kuruntularını akşamı berbat ettin İyi ki üniversiteye başladın ama hazmedemiyorsun Ben mi sen mi Artık dinleyemem Dışarı çıkıyorum ben Ama Gitmesini istemiyordum ki Ya dönmez mi? Dönmez <gülüyor> Fuat geldi Neden bu kadar şaşırdın Bilmem ki Dün akşam seni sinirlendirmek istememiştim. Hele evden gitmeni hiç. Şimdi akşamki saçmalığı tartışamam vaktim yok. Tamam tamam. Peki geceyi nerede geçirdin? İş yerinde. Sahi mi? Ben de sanmıştım ki. Ne? Masaya yastanıp uyudum. İsterin lan isterin lan. <gülüyor> Halinden belli giysilerin buruşmuş. Üzerimi değiştirip geri dönmem gerekiyor. Toplantım var. Bir duş al, güneşinde başlarsın. Aa iyi olur. Sen ne yapacaksın? Fakülteye gideceğim. Aa, tabii tabii fakülte. Ee, bu kirli gömleği nereye koyayım ben? Bırakıver oraya. Bugün zaten çamaşır günü. Ee, Çetin ayağının altından pisim. İşte, pisi, gel buraya. Çamı yakaladı. Bırak altı köpeğini. Gel buraya Pisi Uslu, bakayım hadi. Köpek de bugün bana düşman gibi davranıyor. Şş, pisi. Şimdi de gömleği çekiştirip duruyorsun. Ne yapıyorsun sen? Çek patini bakayım onun üstü. Ver şunu bana. Ayy, ne tuhaf bir koku bu böyle. Ama bu kadın kokusu. Ah, nasıl bir inandım? Demek iş yerinde uyumadı. Başka. Abla makinayı kapatacağım da Şunları da alayım mı Al şunu götür ya da dur He. Onu çöpe at hemen A Ama Tamam tamam soru sormayacaktım hey, Derse geç kalıyorum Hemen hazırlanmam gerek Tutunabileceğim bir tek o kaldı Zehra'nın babasısınız ha, değil mi Evet evet Merhaba Zehra Merhaba. Bakın ben aynı sınıftayım Zehra ile İsterseniz götürebilirim ha, onu Tabii eksik olmayın Güle güle tamam. Bu fakültede tanıdığım en güzel Sizinki Gönül abla Neyse ki yetiştik Aa, Kapı kapalı ama Belki de önceki dersten daha çıkmamışlardır Öyle anlaşılıyor Bölümden başkaları da var <gülüyor> Ama nedense merhabayı çok görüyorlar bize Başka yüzleri öyle merak ediyorum ki Okulu, sınıfı, öğretmenleri Kantine hiç gittin mi? Evet babamla bir kere Çok kalabalık Bulvar üzerinde bir öğrenci kafeteryası keşfettim Daha sakin bir yer İstersen ders çıkışı birlikte gidelim Peki Uf, Sekiz dakika geçiyor Niye çıkmıyorlar? <gülüyor> ne ilginç saat o öyle Kapağı açılıyor Görmeyenler için yapılmış Özel Ha işte çıkıyorlar, hadi kendimize önlerde bir yer bulalım gel. Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. <gülüyor> Öğretmen gelmeden size söyleyeceklerim var. Zehra şuraya otur, ben de yanındayım. Bakalım ne diyecek. Lütfen arkadaşlar. Fakültemizde amatör bir tiyatro grubu kurulacaktır. <gülüyor> Görev almak isteyenler Perşembe sabah saat 9'da tiyatro salonunda bulunsunlar. <gülüyor> Merak etme seni götürürüm yerini biliyorum ben. Bir arkadaşlar bir grubu, tiyatro arkadaşlar. grubunda ne yapabilir? Böyle konuştuğunu duymayayım bir daha. Benim gibi aktör ruhlu biri size öne yok olduğu için şanslısınız. Hadi bakalım hadi gele iyisiniz iyisiniz. Bravo! Daha yüksek, daha daha Bize Hadi Artık biraz dinlenelim Ya daha yeni başladık Hem bu yürüyüş bebeğine de iyi gelir Ama o da yoruldum diyor Hadi bakalım aç pergelleri Hadi Aa, benden bu kadar Şu ağacın altında biraz oturmadan Şuradan şuraya gidemem Bir de genç olacaksınız Peki Peki oturalım Gençliği sana sormalı Üniversite Sahi nasıl gidiyor Bilmem İyi herhalde ama... Ama ne memnun değil misin yoksa Derslerim iyi de Aman neyse Sorun nedir Öğrenciler Onlardan biri olmadığımı hissettirmek için Ellerinden geleni yapıyorlar <gülüyor> Şimdi anlaşıldı Ama sen kolay kolay pes etmezsin Etmem etmeyeceğim de O sıralarda oturmak onlar <gülüyor> kadar benim de haklım <gülüyor> Öyle tabi Aldırma sonunda alışacaklar öğrenimine geç bir yaşta devam eden ilk sen değilsin ben de onlar gibi sınav geçerek geldim oraya Ağaç kovuğundan çıkmadım ya Aa, Üzülme artık <gülüyor> bak gözlerin doldu Ağlarsan dayanamayın Niye bu kadar yadırgıyorlar anlamıyorum Kim bilir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oturunca yorulduğumu anladım Hadi geri dönelim Onlar beni aralarına almadıkça benim de iyice elim ayağım dolaşıyor Ne yapacağımı şaşırıyorum taraftan da eğitimde ara verdin Zamanı yakalamaya çalışıyorsun O da var tabii. Ama bu insanların uzak davranmasından daha zor Ben sana bu kadar önemseme desemdi bir Kantinde, garmi... sınıfta, bahçede Sanki beni hiç tanımıyormuş gibi davranıyorlar Nasıl önemsemeyeyim? Son sınıfa kadar nasıl alışacaklar Yani yıllarca mı sürecek bu? Madem öyle sen de onlarla ilgilenme olsun bitsin Ay, Bravo Bravo doğrusu Anlarsın sanmışım <gülüyor> Kıpırdadın mı ne Kız mı dersin oğlan mı Ne fark eder sağlıklı olsun da Sadece konuyu değiştirmek istemiştim Benim gibi hiç çocuğu olmayacak birine sorulacak soru mu bu Tamam Bugün iyi günündesin Hadi ona bir isim bulalım Kız olursa Sevtap hmm, Güzel isim Ya erkek olursa O zaman da Serdar Ya ikiz olursa Biri Sevtap biri Serdar <gülüyor> Her şey ne güzel Rüzgar çıktı Hadi bakalım arabaya Pisi koş arabaya hadi Ay, Artık uyumalıyım Aslında kütüphanede çalışmak yetmişti Tekrarladıkça karıştırıyorum Alo Benim Fuat Aa, Bir evin olduğunu hatırladın demek Bak canım şu an orada olmak isterdim ama Çok yorgunum gece dönemeyeceğim Tabii tabii canım yorgun araba kullanılmaz Bak, Gene bana inanmıyorsun Niye inanmayayım hayatım Hadi hadi üzme beni bir öpücük ver kocana bakayım Hı. Vereyim Hı. Hadi yarın görüşürüz Tamam Yine üstü başı ruj lekeleriyle gelir. Sanki mahsus yapıyor. Itır'la Defne'den utanıyorum artık. Gene odur. Bakalım ne diyecek şimdi. Bir şey mi oldu Fuat? Fuat mı? Aa, benim ayol Leman. <gülüyor> Sen misin? Bu saatte hiç aramazdın. Sorma şekerim ne haldeyim bir bilsen. Meraklandırma beni ne oldu? Yarın buluşabilecek miyim? sana anlatacaklarım var. Ay, yarın mı? Ya da şimdi? Yok, mümkün değil, sıra zamanı. Ay bırakıyoruz. sen de ne kadar ciddi aldın bu işi. Hevesin geçmedi mi daha? Şimdi bunu mu tartışacağız seninle ha? O gene çocukluk arkadaşlarını küstürecek misin yoksa? Ya lütfen yapma. Çok sıkışık bir dönemdeyim. Telefonda söyleyemez misin? Eh, ee, öyle olsun bakalım. Gene kavga ettik şekerim. Kocanla mı? <gülüyor> ne oldu? Artık çoluk çocuk akşam yemeklerinde bir araya gelemiyormuşuz. Çocukların dersleriyle eskisi gibi ilgilenemiyormuş Daha neler neler İyice kumara kaptırdın anlaşılan Yani şimdi ne ilgisi var bunun Yemek hazır dolapta çıkarıp yesinler şekerim Çocuklar da zaten etüt metüt artık eve bir şey kalmıyor Aa, Her şeyi benden beklemesinler ee, Ne oldu sonra Sonrası malum Tencere tava havalarda cık cık cık. Çok üzüldüm Ama evin içindeki huzursuzluk çocuklar için hiç iyi değil bak Ha işte Elimde kafamı kurcalayan o. Çocuklar kötü etkileniyor. Aa, çok almayışlısındır bilirim. Sonra? Umurumda bile değil dedim. Şak diye ayrılırız. Ne? O noktaya geldin istemek. Çok kötü. Hiç umuyordu böyle diyeceğimi. <gülüyor> ne olacak ayol bundan kötü olamaz ya. Yani. Peki ne dedi ne yaptın? Ee, böyle gözlerini açmış bakıyor. <gülüyor> Sahi aldırmaz mısın dedi. Ne aldıracağım ayol. Ya inceldiği yerden kopsun derse Ayrılamaz şekerim ayrılamaz Bak böyle dediğine Başkasıyla yapamaz Buna o kadar güvenme Hani böyle gözünün önünü görmeyen kadınlar vardır ya Sürekli haksızlığa uğradıklarını düşünürler Aynı senin gibi aa, aa, aa, ay, Ne dedim ben ayol Güzel söyledin şekerim bravo, bravo. <gülüyor> Doğru bak sen pısırık değilsin Üniversiteye de gidiyorsun Neyse işte Öyle bir kadınla düşünebiliyor musun bunu? Asla yapamadım. Leman artık benim uyumam gerekiyor erken kalkacağım. Ee, yarın gitmeyi ver canım lisede gençler gibi kır bir günlük. Olmaz kusura bakma ne olur. Arkadaşının derdini dinlemiyorsun demek. Dinledim ya sonra uzun uzun konuşuruz olur mu? Uslu öğrenci. Alay etmeyi bırak yararı olmaz hadi canım. Ne yapalım öyle olsun ama bunu unutma bak eğer bir gün sende... İyi geceler Leman kendine iyi bak. Hı. Kimse kimseye bakmaz şekerim. Anlaşıldı Eninde sonunda yine kendine yaslanırsın Bu doğru işte haklısın Hadi bizi uykuya ha, Sağlam kafa Sağlam Sağlam vücut sınavı nasıl geçti gönül abla İyi. seninki Zehra çalıştığım her şeyi hatırladım unutmaktan korkuyordum arkadaşlar İbonus konuşuyor susalım mı bugün 2189 ışık yılı Venüs'ün milyarıncı günü Güneş Bank'ın yanı sıra ben de gününüzün güzel geçmesini diliyorum sadede gel bu tekrar böyle girişken ol işte. Durun bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ha, 9 kişiyiz. Tiyatroya gösterilen bu muhteşem ilgi gözlerimi yaşarttı doğrusu. Ama bir kişi birkaç rol oynayabilir. Bu da her şeyi bildiğini sanıyor. Her çalışmaya katılması olmaz sanki. Yine de biz bir avuç sanatsever son nefesimize dek sahne tozlarını yutmaya kararlıyız. Bravo! Oyunculuk içimizde var bizim. Benim de. <gülüyor> Her şeye biz karar vereceğiz. Oyunumuzu da kendimiz seçeceğiz. Nerede oynatıyoruz başkan? Bir yerli bir yabancı. Dünyada çok iyi yazarlar var. Bir bakacağız. Şu koltuklarda oturmuş bizi izliyorlar. <gülüyor> ha Duyuyor musunuz? Bakın. Bravo. Bravo. Bravo. Tekrar tekrar sahneye çağıracaklar bizi. Bravo. Yüreklerimizde sevgi... ...gözlerimizde yaşlarla önlerinde eğileceğiz. Olan Şimdi önerilerinizi bekliyorum. Çorbada hepimizin tuzu olacak. Ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. E, aslında ben... E, ...bu gibi şeylere çok meraklıyım. Film izlemekten çok hoşlanırım. Sına bak illa kendini öne atacak. Film izlemekle oyuncu olmayacağını sanıyorum. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar. Ben mesela o filmleri izlerken... ...yani söylemek istediğim... Bu kadar. Yok, yok. önce birbirimizden çekinmemeyi öğreneceğiz. Değil mi arkadaşlar? Evet, devam edin. Yani ben o filmleri izlerken dikkat ediyorum. Nasıl konuşuyorlar? Ellerini nasıl kullanıyorlar? Çok güzel. Nasıl yürüyorlar? Nasıl giyiniyorlar? Ben bu gruba katılmayı çok istiyorum ama nasıl bir katkım olur bilemiyorum. Evet arkadaşlar. Böyle susuşlar insanın tedirgin eder, değil mi? ...fazla konuşup zamanınızı aldı. Bitti Seçil. Buraya kadarmış. Ne çabuk pes ediyorsun Ben kim üniversiteli olmak kim Her şey zamanında Bence biraz daha denemelisin Hiç olmazsa ilk yarı sonuna kadar Aralarını almıyorlar benden hoşlanmıyorlar Artık direnecek gücüm kalmadı Hoşlanmaları gerekmez ki Nasıl gerekmez Birlikte ders dinliyoruz Kantinde çay içiyoruz Birlikte sınavlara giriyoruz Ama ben bir başınayım Onlar kendi başlarına Şu Zehra da olmasa Önce şuna karar vermelisin teyze... ...sen öğrenim yapmak mı istiyorsun... ...yoksa arkadaş edinmek mi? Elbette öğrenim yapmak... ...ama istenmediğim Aa, bir yerde... Bırak artık bunları... Böyle hissedip düşündükçe daha tutuk olursun... Bunu biliyorum ama başka türlüsü elimden gelmiyor ki... Madem bu senin için çok önemli... ...kendini sevdirmenin bir yolunu bul... Nasıl? Ne bileyim... ...bir formülü olsa gerek... ...yine en iyisi doğal davranmak sanırım... E, öyle yapıyorum... <gülüyor> Teyzeciğim sen her gün başka bir sinema artistinin kılığına bürünürsün Onların hangisi sen olabilirsin ki? Aa öyle mi? Yani asıl kişiliğin bu değil Ah ne akıllısındır sen <gülüyor> Dediğin gibi akıllı olsam bu kadar çok derdim olur muydu? He? ilgisi var Ben bütün sorunlarının üstesinden geleceğine inanıyorum Bence içindeki sese kulak ver İçimdeki ses ah, Ben zamanı unuttum Doktorda randevum vardı Doğum yaklaşıyor biliyorsun Biraz daha kalamaz mısın ah, Seni akşam telefonla ararım Hadi, hoşça hoşçakal teyzeciğim Sen de hoşçakal Hiçbir şey yolunda gitmiyor Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor Olmuyor Olmuyor Olmuyor Olmuyor, olmuyor işte Benim, Beni mi çağırdınız A hayır Defne hayır Yani evet Itır nerede Buradayım abla geliyorum toz alıyorum Neden bu saate kadar sallanıyorsunuz siz Daha bitiremediniz mi işlerinizi Çalışıyoruz abla Yetmez beceriksizler Şöyle kıvrak çabuk iş yapmayı beceremeyeceksiniz siz hiç değil mi e Ama kalbimizi kırıyorsun Dal Dalga geçiyormuşuz dalga geçiyorsunuz Yaptığınız yemeklerden temizlikten hiç memnun değilim e Kısacası sizden hiç memnun değilim e Madem öyle Memnun olacağınız birilerini bulun Evet, zaten ben de işi bırakacaktım Doktorum bebek istiyorsan fazla yorulma dedi bana <gülüyor> Ne haliniz varsa görün Ayy, Yürü kızıtır bu Kaçıkla bir gün daha <gülüyor> aa, aa. İyi ki beni bu kafeye getirdiniz Gönül abla Okul kantini gibi kalabalık değil Beğendiğine sevindim Burada sigara dumanı da rahatsız etmiyor insanı E tabi havalandırması daha iyi Keşke etrafı görebilseydim İstersen senin gözün olurum <gülüyor> Teşekkür ederim Mesela şu masanın örtüsü nasıl? Renk renk küçük benekler var kumaşında Her masanın üzerinde de bir vazo içinde de mevsim çiçekleri var Oturur oturmaz kokusunu almıştım <gülüyor> Ne güzel Eyvah Sesiniz tuhaf kötü bir şey mi oldu? Bilmem ki İçeri girenler bizim bölümden Adlarını hatırlayamadım ama Birinin elinde bir bavul var Okulu mu bırakıyor yoksa Olabilir Çok üzgün görünüyor Yanımıza gelmezler bize açılmazlar bence Kim bilir Hii, Bu tarafa geliyorlar doğal davranalım Zaten her zaman öyle değil miyiz Yanımızdaki masaya oturdular Merhaba çocuklar Merhaba ee, Ben Gönül Ben de Zehra. Aynı bölümdeydik ama isimlerimizi bile bilmiyoruz değil ben mi? Ben Yonca, arkadaşım da Kübra. Çok memnun oldum. Çay içiyoruz. Size de, Aa, hayır, de... teşekkür ederiz. sonra kendimiz söyleriz. Peki, anladım. Aman. Aramızda konuşmamız gereken bir şey vardı da. Tabi, tabi. Aman bırakın. Böyle kendini beğenmişlere de sinir olur Sorunları neyse ortak olmak isterdim ama. biri ağlıyor mu yoksa? <gülüyor> evet, Kübra ağlıyor. Bir yandan da Yonca'ya bir şeyler anlatıyor. Bir şeyler yapmalıyız Çocuklar bakın Bize söylemek istemeseniz de çok üzücü bir şeyler olduğu belli Lütfen belki bir yardımımız dokunur Ne yapabilirsiniz ki Artık benim için her şey bitti Kübra yurt sırası bekliyor öldü Yedek listeden ama yer kalmamış, ev tutacak durumu da yok. Memleketime dönmekten başka çarem yok artık. Dün bakalım hemen paniye kapılmıyor öyle? Yok artık bitti. Okumayı çok istiyordum, sınavda da iyi bir puan almıştım. Peki annen baban? Onlar bana yardım edecek durumda değil. Liseyi bile zor okudum. Daha fazla yük olmak istemiyorum. Bu sorunu ben çözebilirim. Siz. ...siz ne yapabilirsiniz ki? Ne mi yapabilirim? Okulu bitirene kadar benim evimde kalabilirsin. Sahi mi? Kulaklarıma inanamıyorum. Bunu gerçekten yapar mısınız? Elbette. Galiba sizi yanlış tanımışız. Tanımak istemediniz ki. Neyse artık hiç önemi yok. Öyle aslında. Ama önümüzde çok fırsat var. Birlikte çalışırız. Ben daha hızlı not tutuyorum. Böylece not tutmakta zorlanmanıza da gerek kalma. <gülüyor> Demek bunun da farkındaydınız. Şey... Zorlandığınız <gülüyor> çok açıktı ama. <gülüyor> ama yüzüme vurmadınız. Sonra... Ev işlerinde de elimden geldiği kadar yardım ederim Ay işte buna çok sevindim Ev işlerini kendi yapacak birine benzemiyorsunuz <gülüyor> Yardımcıların benim gibi birkaçığa dayanamayıp kaçtılar Buna inanmamızı <gülüyor> <bir yoruyor>. <gülüyor> Öyle öyle Galiba <gülüyor> <gülüyor> haklıydılar Babama anlata anlata bitiremiyor Her gün başka bir kulağı bürünüyor musunuz <gülüyor> Çok popülermişim de Hiç haberim yok. <gülüyor> meğer benim Aslında size anlatmasını ben istiyorum Garson bize dört çay getirir misin? Çaylar benden tabi izin verirseniz. Evet. İşte burası. Dur yavrum Dur da nefes Pisi. Adı bisi mi Niye şaşırdın şekerim ne fark eder Gerçekten ilginç bir insansınız Al bakalım şu terlikleri giy. Bavulun şurada kalsın şimdilik sonra yerleştiririz Kucağıma mı gelmek istiyorsun Ah, Ne güzel bir köpeksin sen Pek de nazlıdır hmm. Hadi gel salona geçelim Ne güzel bir ev Artık senin de evin bu geniş pencerenin evlerin için hep merak ederdim. Evin büyüklüğü küçüklüğü hiç önemli değil. İnsanın gönlü geniş olmalı, rüya gibi. İnsanın böyle güzel bir evde hayal kurmaması imkansız. Sanırım sizi anlıyorum. <gülüyor> Abartıyorsun. Aslında herkes gibiyim. Öyle olmadığını siz de biliyorsun. Neyse sen otur ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yardım edeyim. Olmaz. Bugün misafirsin. Yarından sonra istediğin kadar yardım edebilirsin. Peki ama bak. Yüzüme öyle minnetle bakmaktan vazgeçi hoşlanmam <gülüyor> Elim dedi. Fuat neredeyse gelir. Hemen mutfağa gidiyorum. Kumandayı bulabilirsen televizyonla oyalan. Evet. Yaptığım yemeği beğenecek misiniz bakalım <gülüyor> Hayatım senin elinin değdiği her şey çok güzel olur Kübra başlasana hadi acıkmadın mı ee, Ben <gülüyor> e, hiç böyle büyük ve üzerinde bu kadar yiyeceğin olduğu bir sofrada yememiştim <gülüyor> Çoğu ziyan olur bunların üzülürüm Tuzluğu nereye koydun ben ee, al, al bir tanem burada tuzluk buyur Teşekkür ederim Yok yok yo, yo, o kadar fazla tuz olmaz ...bak üç beyaza dikkat değil mi şekerim? Ben hep çok tuzlu yerim... ...şimdiye kadar hiçbir şey söylememiştin... <gülüyor> ...demek bursalısınız Kübra Hanım... ...e, e evet... <gülüyor> Oraya yolum düştüğünde mutlaka havlu alırım Gönül de sever Bursa havlularını Değil mi şekerim Evet. Sonra e, mesela kaplıcaları Kestane şeylerleri Çok harika Bir defasında bir hafta kalmıştık Bursa'da Bir haftada on yıl yenilenmiştik sanki Senin çenenin niye düştüğünü anladım Şu çocuğa terbiyesizlik etmesin Caniko Evet Gene gitsek diyorum Bursa'ya İşlerimi yoluna koyayım Siz de yarı yıl tatiline girdiğinizde bu kez Yalova'ya gidelim ha? Daha güzel. Hep beraber Tabii Kübra'yı da getiririm. Ben hmm. gelebileceğimi sanmıyorum. Yarı yıl tatilde ailemin yanında olacağım. Aa, çok yazık. Ne güzel olurdu halbuki. Ya nasıl olurdu kim bilir? Ah, Bursa Bursa Bursa. Havasından mı suyundan mı nedir? İnsanları hep güzel oluyor. Böyle. Fuat, <gülüyor> biraz daha salata alır mısın? Hayır hayır canım hayır teşekkür ederim sağ ol. <gülüyor> Kızım, bütün Bursalı kızlar sizin gibi. E... Zarif Bey güzel. Midir Gönül abla, mi? ben artık Aa, kalkamazsın daha bir şey e, yemedim. Ama şey, <gülüyor> ah, özür dilerim ayağımıza bastım. E, ama ama demeden bir basıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Yani ben... nelek mi basıyor? Suat, şey... söyle hayatım. Yemeğini bitirdin mi? E, hayır canım. Hayır. Neden, neden sordun? O zaman bir an önce bitir. Sonra da bu evde neyin var neyin yoksa Hepsini al ve git <gülüyor> bir, bir yanlış anlaşım oldu ve galiba Ve sakın ben... bir daha da dönme A Ama hayatım Görmeklerini ben... sakın unutma Özellikle onları Hepsini al ve git Hepsini al ve git Daha sonra geldiğimiz nokta Galiba benim yüzümden oldu <gülüyor> Yok yok sakın öyle düşünme Daha önce olması gerekiyordu Gelir gelmez düzeninizi bozdum Nereden bilebilirdim Sevgim çoktan bitmişti Daha doğrusu bitirdi Nefret ediyorum ondan Elleriniz nasıl da titriyor <gülüyor> Sizi böyle görmek çok üzücü Atlatırım canım Atlatmak zorundayım Şimdi Montaigne'in derecelerinde dikkat edeceğimiz uzun. Of. Kendimi, kendimi, anlatayım. kendimi derse veremiyorum. <gülüyor> tamam tamam sakin ol En yerinde kararı <gülüyor> verdim ben. Acaba. Hayır hayır asla pişman olmayacağım. Bana hep yalan söyledi. Evliliğimizin sürmesi için çabalarımı anlamazlıktan geldi. Onun için atta süslü bir kuklayım. Neden olacak? Ama... Belki de öyleyimdir. Bıktım Allah artık. Ya. Her şeyden bıktım. Hayır oda Gönül Hanım. Deniz var. Ne oldu? Biraz beyaz. Rahatsızım efendim. Ya öyle mi? Dersi böldüğüm için özür dilerim. Çıkmak şey, yani zorundayım. Canım. Tabii buyurun buyurun buyurun. Biriniz yardım eder misiniz çocuklar? Hayır teşekkür ederim. Lütfen. İdare ederim. Pekala. Telefon etmeden geldiğim için kusura bakma Aa, Ne bakacağım ayol <gülüyor> Tabi geleceksin başka kimimiz var Geçen günü telefondan sonra Görmek istemeyebilirsin ee, Hayat işte hoşgörüsüz olmaz Çok zor Bir yanım doğru karar verdiğimi söylüyor Bir yanım sessiz Ah bu Fuat, ah, bu Fuat. uslanmadı gitti Çok emek verdim bu evliliğe Bundan sonra nasıl, nasıl? <gülüyor> Tabi ne de olsa bir takım alışkanlıklar var Bunca zaman hiçbir şeyi umursamadı Çıldırtıyor bu beni ne yapsa etsi, onsuz olamayacağını düşündü belki de kim bilir Öyleydi evet Ama artık aynı şekilde düşünmüyorum Sürdüremem bunu çok yoruldum çok Bana bak hasta gibi görünüyorsun bunalma falan girmiş olmayasın Bir arkadaşım boşandıktan sonra tedavi olmuştu Kendimi hiç iyi hissetmiyorum Fakültede anlamını yitirdi sanki Hiçbir şeyin anlamı kalmadı artık Bu durumlara da mı düşecektin Ne demek düşmek şekerim her şey insanlar için Ay Kızma canım hemen benim gibi yap desem aman beceremezsin ki. Tabii. Oyun masalarında uyuşup kendimi uyutayım değil mi? Hmm, artık öyle değil. Nasıl? Kağıt oyunlarını bıraktın mı yoksa? Hı -hı, kolay olmadı ama. Allah sana nasıl oldu bu? Geçen gün bakleman dedi. Böyle giderse yuvamız dağılacak. Çocuklarımız da hepten mutsuz olacak. Ha, onlara dayanamam. Sonra? Eh, madem sıkılıyorsun bir bir sosyal faaliyete katıl. Ha? Bir yığın yardıma muhtaç insan var dedi. Çok güzel fikir. Önce yapabilir miyim dedim. Neden olmasın? Hem televizyonda gazetelerde görmüyor musun? Düşkün yaşlılar, kimsesiz çocuklar, hastalar. Aman televizyon derlikleri. mu seyrediyordum canım. Gazete bile okumazdım bilirsin. Onları sana sormalı. Ama artık daha farklı izliyorum Dünyada neler oluyor onu anlamak için Tamam şekerim, tamam onu anladık İşte bunun için de bir hastanede gönüllü olarak çalışmaya başladım Ne? Evet haftanın belirli günleri İnanamıyorum <gülüyor> çocuklar, da, oh. çocuklar da beni aradıklarında babalarının görevli olduğu hastanede buluyorlar Müthişsin <gülüyor> Fakültedeki çocuklar gibi konuşmaya başladım Neyse senden ümidimi kesmiştim doğrusu Gene kalbimi kırma <gülüyor> Bir hiçmişim gibi konuşuyorsun. Yo, yo yo yo senin için çok sevindim, inan bana. <gülüyor> Evdeki havada hemen değişi verdi. Akşamları konuşacak ortak konularımız var artık. Ne güzel. Sizin için her şeyin yolunda gitmesine ne kadar çok sevindim. Eh, ben gideyim artık. Ee, eve gidip biraz uyu. Belki kendini biraz daha iyi hissedersin ha. Öyle yapacağım. <gülüyor> Hadi hoşça kal. Gidelim. Al bakalım sütünü fisi, al iç. Uuuh, telesekreterde ne çok mesaj var. Hepsi Fuat'tandır. Gene de dinleyelim bakalım. Canım, sabahtan beri seni arıyorum. Her şeyi bir anda silip atamazsın. Bir kez daha söylüyorum, konuşmalıyız ha. Hadi öperim. Konuşmalıyız demek. Ne yapacağımı şaşırdım. Uf, kafam kazan gibi. Alo. Alo Gönül abla benim Itır Aa, Söyle canım <gülüyor> Ablacığım öyle güzel bir şey oldu ki Tedavi sonuç mu verdi? Ha, hamileyim ben oh, Çok sevindim <gülüyor> Dilerim sağlıklı bir bebeğin olur İnşallah ablacığım Abla bir şey daha vardı Nasıl söyleyeceğim ki sana? Hadi çabuk söyle dışarı çıkacağım <gülüyor> çabuk abla, O gün için çok özür dilerim çok kötü şeyler söyledim <gülüyor> Kaçık mı? <gülüyor> o kadar da kötü değildi canım üzme canını Unuttum bile Çok kızmadın değil mi ablacığım? <gülüyor> Defne'yi de affettim ha, Görürsen ona söyle işine dönsün Abla sen çok asil bir insansın. Tamam tamam hadi Bebeğin doğunca ziyaretine gel <gülüyor> İyi günler abla sizi çok seviyorum of, Başım Başım başım Görüşelim bakalım Fuat Bey, gene ne oyunlar çeviriyorsun? <gülüyor> ee, geldiğin için teşekkür ederim Gönül. Son bir kez konuşmaktan zarar gelmez. <gülüyor> Nasıl böyle değiştin? Anlayamıyorum yani. İşine gelir dedi mi değişmemem? Nerede benim o eski tatlı karım Gönül? Taş bebeğin he? ne yapsan sesini çıkarmayan eblehin. Aa, i̇yi anlaştığımızı sanıyordum ben. Düşünsene biz hiç kavga etmezdik. E bu anlaşmak mı demek? Bak ayrılmamalıyız. Önümüzde yaşanacak güzel günler var Gönül. Hayır Fuat artık dayanamıyorum. Aa, bak istersen bir evlatlık alırız ha? Yıllarca bunu istedim senden. Artık çok Ay, geç. Şoktan her şeyi mahvediyorsun. Sonra pişman olursun. Bak. Bilmem belki de. Ama bunun sorumluluğunu alıyorum Sana inanamıyorum Ne olduğu belirsiz bir yeni yetme yüzünden O konuyu açma lütfen Hiç açma Şehirde hiç kimsesi olmayan bir üniversiteli çocuğu Kim olduğunu bilmediğin birine nasıl inanırsın sen? Sorun ona inanmak değil Artık sana hiç inanmıyorum Gözümde daha fazla küçülme Fuat he. Demek Demek kararından dönmeyeceksin ha? Hayır Peki şirket ne olacak? ha? Şirket? Oradaki genel müdürlüğü de bırakmamı istersin o zaman değil mi? Yok bunda yanılıyorsun. Karı koca olmayı başaramadık ama iyi bir iş ortağı olabiliriz. Ne yani? Yani oradaki işimi sürdürecek miyim? Aa, evet evet. Ama sakın o konuda da beni yanıltma. Çünkü bundan sonra şirketle çok yakından ilgileneceğim. <Gülüyor> e, bu da bir şeydir hiç değilse. Kimse senin gibi yapmazdı gönül. Farklı olduğumu anlamaya başladın demek. Bir gün belki yine bir araya gelirse... Öyle mi? Hiç sanmıyorum... Ama sen yine de istediğin gibi düşün... Bunu olmaktan hiç vazgeçmeyeceğim... Fakültede görüşürüz Güvvercin Avukata uğramam lazım Peki ama unutmayın ilk söyleşi sırası sizin Geç kalmamaya çalışın Tamam Ay, Şu arabayı da yıkatmak gerekiyor Boşuna olur yağmur geliyor Ya evet evet Havada ne kadar iç karartıcı bu Bir an önce durağa gitmeliyim Hoşçakalın Kapşonunu başına çek Peki anne Neyse fazla geç kalmadım. Söyleşi için hazırladığım dosyayı ceketimin altına sokayım da ıslanmasın. Şuraya bak. Arabadan buraya kadar sırsıklam oldum. Kim bilir ne haldeyim. Makyajım da akmıştır. Nihayet geldi. On dakika daha geçseydi dersin ilk yarısı bitmişti. Çok kötü görünüyor. Peri da kaymış. Oh Gönül Hanım bakıyorum yağmura yenilmişsiniz. Geç kaldığım için özür dilerim efendim. İsterseniz bir sizin söyleşiyi başka bir ünye... Yakarsam. Hayır efendim hayır hazırım... Kürsüye geçebilirim... Pekala siz bilirsiniz... Söylemedi demeyin bence fiyasko olacak... Aman Ebo sende bugünlerde iyiyiz zaten... Avukatın yanından gelmiş buraya boşanma için... Üzücü bir görüşme olduğu belli... Aa, şuraya bakın... Yonca bana da anlatır mısın neler oluyor... <gülüyor> Kürsüye geçer geçmez Peri onu şapka gibi çıkarıp masanın üstüne bıraktı... <gülüyor> Aslan Genel Genel abla bravo... bravo. Genel abla, bravo. Hepinizden tekrar özür dilerim Bugün bir başkalık var üzerinde Güzel bir başkalık ama baksana Ne yapıyor? Usta konuşmacılar gibi kağıtlarını masaya yaydı şimdi, şimdi de elindeki mendili yüzündeki makyajı temizliyor Vay canına <gülüyor> Maskenin altındaki yüz hiç de fena değilmiş ha. Bravo genel abla <gülüyor> Teşekkürler Bu morale ihtiyacım vardı Şimdi lütfen lütfen Artık geçebilir miyiz? Hadi Gülnur. bir daralıyoruz yine. Hadi göster kendini. Hocamızın da önceden belirttiği gibi, söyleşi konumuzu dilediğimiz şekilde belirleyebilecektik. Doğrusu bu hiç de kolay olmadı. Onu tanımak hepimiz için bir kazanç oldu. Hele bir grubun karşısında konuşmak düşüncesi bile beni korkutuyordu. Neyse ki tiyatro çalışmalarımızda başkaları karşısında daha az tedirgin olmayı öğrendim. Bunun için de kurucumuz ve yöneticimiz İbrahim'e burada teşekkür ederim. Bravo İbo! Aman Bravo. efendim rica ederim. Demek çalışmalarımız gerçek hayatta da işe yarayacak. ha? Galiba sözü fazla uzattım. Hiç durup kendinize baktığınız oldu mu bilmem. Olmadıysa mutlaka denemelisiniz. Bu siz misiniz? Yoksa beğendiğiniz, yerinde olmak istediğiniz birinin size sinmiş bir yanı mı? Enteresan. İlginç bir konu. Devam edin. Durup kendinizi dinleyin. Belki de başkalarının şarkılarını söylediğinizi fark edeceksiniz. Bu henüz kendiniz bir şarkı yazmayı beceremediğiniz içindir. Çok güzel. Gerçekten. Kendimiz olmaktan söz ediyorsunuz sanırım. Ne kadar da zordur oysa. Vallahi bravo. Ama gün gelir bakarsınız içinizden bir şarkı yükselir. Bu şarkı sizin şarkınızdır. Evet evet başka bir deyişle. Başka bir deyişle artık kendiniz olmuşsunuzdur. Başkalarının şarkılarını söylemeye gerek kalmamıştır. Çok güzel. Artık sizin bir şarkınız vardır. <Gülüyor> Aslan gönül abla. Artık yaşamınızın bir anlamı vardır. Ve bundan sonraki yaşamınızı değerli. Hadi çocuklar hadi, hadi. kıpırdanın biraz ay, hadi. Ay, çok heyecanlıyım. Çok yavaş gidiyorsunuz elinizi çabuk tutun biraz Gönül ablanın getirdiği peruklar nerede? Gözünün önündeki bir düzüne peruğu gelmiyorsun benim ya Benim takacağım peruk demek istemiştim Tamam. Bu, bu makyaj var. işi de ne zormuş Gönül benim abla Gönül nerede? Buradayım niye çağırdın beni? Ay, Yetiş Gönül abla makyajım Telaşlanma benimki bitti zaten gel. Ben varım. Hayır ben Aa, Sen yoksun ki Seninki tamam Kübra Yonca gel hadi Yonca Seni üretim seni gözümün üreteyim gözümün üstündeki çizgiyi düzgün çekemiyorum <gülüyor> O heyecandan titreyen ellerine çekemezsin Aa, tabii. Tamam İşte oldu Şimdikinde sıra Ay eyvah üçüncü zil zaman ne çabuk geçti Hadi çocuklar göreyim sizi Diyaloğunuzu unutursanız paniğe kapılmayın sakın Biz Zehra ile kenardan fısıldayacağız size Hepsi tamam şey izberimde Bu oyunluk yırttın ama bir dahaki sefere sen de sahnede olacaksın ha. Küçük rol oynamam ama Aa, Vay <gülüyor> vay Şut. hadi kolay gelsin Başarılar Eleştirmenlerin hakkımızda yazdıklarını güzelce arşivledim Amatör bir topluluk olarak çok başarılı buluyorlar bizi. Hak ettiğimize övgüye almak ne güzel. Oynadıkça da alacağız. Evet saçlar kurudu. Şimdi sıra tırnaklarda. Güzelce düzeltmeli. Artık kuaföre gitmiyorsunuz Gönül abla. Hmm, sıkılıyorum orada galiba. İşte oldu. Hem saçlarınız böyle daha güzel. Özel günlerde başka bir biçim veririm ama. Fuat Bey'le boşandıktan sonra gittiğiniz yemekte olduğu gibi mi? O bir iş yemeğiydi şekerim. ...şirketimin genel müdürüyle yaptığım küçük bir iş görüşmesine. Öyle olsun. Anlaşılan yollar başka türlü birleşmeyecek. <gülüyor> Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma. <gülüyor> Yemek masasını topluyorum artık Gönül abla. Tamam Defneciğim, ellerine sağlık. Güzel yemeklerin olmasa ne yapardık bilmem. Evinizi okul yurduna çevirdik. Oh, yersiz yurtsuz kalan buraya. Günüm mutfakta geçiyor valla. Defne maaşına zam yaptım ya daha ne istiyorsun Bizim gibi 8 sıfırla <gülüyor> evinizi paylaşmak nasıl bir şey Ah bu ev yeterince büyük Buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum da Doğrusu eski düzeniniz kalmadı Yapayalnız kalmaktan kurtardınız beni Böylesi çok daha iyi Hepiniz çocuklarımsınız benim <gülüyor> Demek yine de bir işe yaradık Size minnettarız Bana mı sen hala burada mısın Yonca? <gülüyor> e, evsiz yurtsuz değil ama bizi bırakamıyor yavrucuğum. Aaa annen baban merak eder. <gülüyor> Haberleri var. Hem bir gün sizi yemeğe çağırıyorlar. Finalleri atlatalım gideriz. Aaa Zehra'nın kasetlerini bu defa kim dolduracak? Benim yarınki sınavlara hazırlanmam gerekiyor. Benim de. Zaten son derslerden hiçbir şey anlamadım. Ee, bana hiç bakmayın. Bundan öncekilerin çoğunu ben doldurmuştum. Unuttunuz mu? Bir gece rahat yatağında uyurken... ...bir sesle uyanırsın. Gözlerini açarsın. Fakat heyhat... Her yer karanlık görmüyorum dersin görmüyorum ben ne olacağım şimdi Bittirim tiyatro seni Ama sonra bir bakarsın rüyaymış kötü bir kabus Oh dersin derinden bir oh Şimdi daha iyi anlıyorum Zehra'yı Aman aman tamam ver şu kaseti <gülüyor> <gülüyor> ben Hoş, Defne <gülüyor> Misafirleriniz var Gönül abla Hoş geldin. Bu oh, bebek Canım benim dolar dolmaz olmaz aldım geldim, geldim Eşimi de mi getirdin bu, bu, Buyurun bu, efendim. hoş Bana geldiniz, geldiniz. <gülüyor> Otursanız <gülüyor> ayakta kaldınız Önce önünü yapayım de gönül avlacığım Aylar önceki saygısızlığım bağışla ne olur Oh, haklıydın canım haklıydın Ben tam anlamıyla bir kaçığım Defne de ben de sizi aslında hep severiz de Kusura bakma işte Bak yeniden işe girmek için yağ çekiyorsan vazgeç Artık bu evde yemeğin dışında Her iş iş bölümüyle yürüyor Yok yürüyorum. vallahi niyetim o değil. Zaten bebeğimi el avuca gelene kadar kendim büyüteceğim. Anneme falan vermem. <gülüyor> Onlar da bize katılsın lütfen. Bu bebek dünya harikası. Ay Bakın <gülüyor> size nasıl gülüyor. <gülüyor> Hayatta olmaz. Otur <gülüyor> arada bir getirir, hepimiz severiz. Vallahi getiririm abla. Tabii getiririm. Telefon edin o saat buradayım. O oh, canım benim. Seni yeğenimin onalt mı bana? Seni Serdar alayım mı? Ben alayım mı? <gülüyor> ben alayım mı? Ne olur bana tabii. Oh, Canın <gülüyor> Abla biraz sağa kay. Şşşt Öğretmen. Kağıtını göremiyorum lütfen. Bak şimdi ikimiz de kopyadan dışarı atacak. Sorular çok zor. Ne yapacağım şimdi? Bildiğin şeyler bunlar senin. Kafan karıştı herhalde. Sakin ol. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne oluyor burada bakayım? Hiç efendim. İkiniz de kağıtlarınızı kürsüye bırakıp dışarı çıkın. Hmm, gördün mü işte. Ne olacak şimdi? Hadi çabuk olun. Arkadaşlarınızın haklarını çilemeye utanmıyor lütfen musun? Lütfen efendim. Bu defalık bizi affedin. Hayır. Lütfen. Hayır. Orada görmeyen arkadaşınız bile zorlu çabalar gösterirken... ...siz burada kopya çekiyorsunuz. Evet efendim haklısınız. Lütfen dışarı. Heh. Gördün mü yaptığını? <Gülüyor> Sınavdan atıldık senin yüzünden. Ne olurdu biraz yana kaysaydınız? Sabresin olmaz mıydı? Daha ilk sorudaydım. Birazını görseydim gerisini getirirdim. Dur bakayım. Ne yapıyoruz biz? Lise öğrencileri gibi kopyadan yakalandık sınıf taraftım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen neyse de ya ben hayatımda <gülüyor> kopya çekmemiştim. <gülüyor> Şu halime bak. <gülüyor> Yaşından başından hiç utanıyorum. Ne muyum? ayıp. <gülüyor> Aa çok kötü örnek oldunuz. Ben yanımıza gelince yüzünüz utançtan kıp kırmızı olmuştu. Senin de öyle. <gülüyor> e şimdi ne olacak? Sanırım ceza alacağız. Eyvah. Ya okuldan atarlarsa? Sahi mi? Aileme ne derim o zaman? Güzel bir geleceğim olacağını düşünüyorlardı. Of. O kadar büyük bir suç olmamalı bu öyle değil mi? Yani okuldan atılacak kadar. Bilmem ki. Ah, bir kınamayla ile. Şşş öğretmen. Ya üzüldünüz değil mi? Evet hem de çok. Bu yaptığınızı size hiç yakıştıramadım Şey doğrusu. bizi yeniden sava alsanız Ne iyi olur bütün soruları bir çırpıda yapacağımdan eminim Elbette Ancak böyle bir durumda Hoşgörülü olamam artık Bu mümkün değil diğer arkadaşlarınıza haksızlık olur Ben de sanmıştım ki Yalnız yapabileceğim tek şey Demek yazalandırmayacaksınız Hayır tam olarak öyle demedim Başka bir gün sizi tekrar sınıfa alacağım <gülüyor> Yalnız sorular Bugünkünden daha zor olacak bunu iyi bilin Çok teşekkür ederim <gülüyor> Ne iyisiniz Tamam tamam artık burada konuşup gülüşmeyin. Hadi bakalım. Sınavdaki arkadaşlarınıza engel olun. Gidiyoruz efendim hemen tekrar özür dileriz. Bir daha asla olmayacak. Asla. Ah. Oh. Tarih hissısında katılınca tam kızlar yurdu oldu burası. <gülüyor> Sorma. Gönül ablayla kopyadan yakalandığımız dersin sınavı oldukça zorluydu. Neyse ki kurtardık. Fena halde uykum geldi. Ben yatıyorum. Yeni ranzanın üst katı benim. Boşuna eveslenme. <gülüyor> Bu gidişle salona bile ranza konulacak. <gülüyor> Kim yedi benim <gülüyor> okullarımı ha? Sen mi? Yok ben zaten tatlı sevmem ki. Ne kadar sevmediğini bilirim. Ama kalbimi kırıyorsun benden kıymetli mi Gönül abla? Ha, bir tane bıraksaydım be Aa, şekerim. Çocuk gibisiniz. Hiç düşünmüyorsunuz beni ama şimdi nasıl uyuyacağım uykum kaçacak. Yatarken tatlı yenmez dişleriniz çürür sonra. Fırçalardım. Hadi Tonton ton, abartmayın bu kadar. Utanmadan dalga geçiyorsunuz değil mi bir de? <gülüyor> Hadi öpeyim de barışalım. <gülüyor> bırak bırak. Hmm, canım sizin gibisi yok. Ya işinize geldi mi öyle? Çekil <gülüyor> <gülüyor> Ben sana yapacağımı biliyorum <gülüyor> Hoş dedim pisi gelme yatağım almam seni Bana da gelme deracık rantada kocaman yer kaplıyorsun Yatarken bütün ışıkları söndürün Tamam Şu bizim istatistik hocasına bayılıyorum doğrusu Ne ayıp liseli kızlar gibi Ne olmuş aklı başında öğrenciler hocasına aşık olacağına dizini kırıp dersine çalışır ne kötü kalplisin. <gülüyor> Yalan de ben yanılmam Aşık olmak mı? Hiç de fena fikir değil. <gülüyor> Bak işte kendin söylüyorsun. Ha Sen de İbo dururken. İboymuş. Sahi mi o biliyor mu? Geleceğin ünlü tiyatro yönetmeni. Ne olmuş? <gülüyor> siz kendi işinize bakın. Paralelden açıyorum, siz bırakın. Hem sessiz olun artık. Alo. Deliler cennetini arıyorsanız burası. Aha, ne delisi ayol ne cenneti bu. Ay <gülüyor> vallahi çok alemsin gülümcük. Leman nasılsın? <gülüyor> çok iyi. Hastane gönüllüleri yönetim kurul başkanlığına seçildim. Yaşa! Hızla yol alıyorsun desene. Hem de nasıl. Neyse tutmayayım. Bana bak en kısa zamanda bana çaya gel. Ha, konuşulacak çok şey var. Çok iyi olur ben de biraz kafamı dinlerim. <gülüyor> i̇yi geceler canım. Sana da iyi geceler. <gülüyor> Şimdi bir güzel uyku çekmeli. <gülüyor> <gülüyor> bir günde böyle bitti koydum o saç kocasını yatağımın içine! Ben koydum! Lopurumu yer misin sen? <gülüyor> <gülüyor> sen misin Pise? Hmm, gel yavrum gel, gel. Keşke başka bir şey dileseymişim. Bir ev dolusu çocuğum oldu. Uff! <gülüyor> Başkalarının Şarkıları adlı oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.